huzur ufku İnsan yeryüzüne ayak bastığı günden beri hep huzur rüyaları görmüş, huzur sayıklamış, huzur arkasından koşmuş ve huzur uğrunda ne kavgalar, ne kavgalar vermiştir. Bazen onu çok çalışıp çok kazanmada ve maddi refahata Bazen gönlünce yaşamakta ve sınırsız hürriyette, bazen geniş teknolojik imkanlara sahip olmada ve konforda, bazen de yeme içme ve cinsi arzularını tatminde görmüş ve hayatını bunları elde etmeye ve bunlara sahip olmaya bağlamış. Böyle sisli dumanlı yolda yer yer ümitlenmiş, zaman zamanda hayal kırıklığı yaşamış ve yeisle kıvranıp durmuş. Ama hiçbir zaman o Mahbub-u Muntazar'a ulaşamamıştır. Ulaşamazdı da. Zira onun arkasından koşup durduğu huzur, imanlı faziletin bir meyvesiydi ve ancak mükemmel bir imanla elde edilebilirdi. Bu aynı zamanda peygamberlerin çağrısının da esasıydı. İşte bu huzur çağrısının özünü ferdin bütün benliğiyle Allah'a yönelip ona teslim olması teşkil etmektedir ki bu ölçüde teslimiyete muvaffak olmuş bir müminin ne sürekli nefsani arzularına esir olup kalması ne de Allah'tan başka herhangi bir şeyden korkup endişe duyması söz konusudur. Çünkü artık o sevip gönül bağlayacağı maksut ve mahbubunu bulduğu gibi, her zaman ululuğu karşısında mehabet ve saygı duyacağı bir kudreti namütenahinin himayesine de girdiğinden huzur içindedir. Huzur içindedir, zira o bilmektedir ki o sonsuz kudret ve inayet kim olursa olsun kendisine yönelenleri hiçbir zaman yüzüstü bırakmaz ve perişan etmez. Bundan dolayı mümin hep üfül üfül huzur içindedir ve emindir. Her şeyi ona bağlayıp yürüdüğü takdirde hedefe ulaşacağından, yol boyu güven içinde bulunacağından ve ötelerde de iç içe şebi aruslar yaşayacağından o gönlünde imanın vaat ettiği güven, his ve şuurunda teslimiyet esintileri ve iradesinde ilahi meşiyetin yönlendirmeleriyle aşar nefsaniliğin bütün gayalarını Heva ve heveslerin azgın iştihalarını ve yürür Kur'an'ın rehberliğinde varlığın gayesine doğru. Evet, Kur'an'ın atmosferine girip onun rehberliğine sığınanlar, Her zaman ruhlarında derin bir itminan ve sarsılmayan bir güven duyar, ve sürekli emniyet soluklarlar. Vicdanlarını dinlerken, varlık ve eşyayı temaşa ederken, uzak yakın yarınları, yani sonsuza kadar bütün bir istikbali düşünürken, hatta berzahı, mahşeri, sıratı, cehennemi, cenneti mülahazaya alırken, fevkalade bir vazife şuuru ve sorumluluk duygusu taşımalarının yanında, derin bir reca hissiyle de doludurlar Ve reca duyguları da gönüllerindeki imanın derinliğiyle mebsuten mütenasip doğru orantılıdır. Onlar inançlarının enginliği ölçüsünde her şeyi öyle farklı bir rahmet aralığından temaşa ederler ki eğer perde açılıverse ötede görüp yaşayacakları şeyleri burada duyup hissettikleri bütün müteşabihi bulacak veya dünyevi darlığın gereği icmalen duyduklarının tafsilleriyle karşılaşacak ve tarihlerine tebessümler yağdıracaklardır. Evet, iman, dünyevi uhrevi mutluluğun bir sihirli anahtarıdır ve ömrünü onun gölgesinde geçiren herkese hayırla çene kapama vaat eder apaydın bir berzah hayatı sözü verir. Yumuşak ve ılık bir mahşer muştusunda bulunur. Ruhlarımıza sevindiren bir mizan serencamesi fısıldar. Ümit ve temkin derinlikli sırat maceramızı gönüllerimize duyurur. Cennet, rıdvan ve rü'yet unvanlarıyla tasavvurları aşkın değişik sürprizlere kapılar aralar ve en sıkıntılı, en ızdıraplı anlarımızı bile unutturacak ölçüde tuğba Cennet'ten neler ve neler sunar bize. Aslında mümin bütün benliğiyle Allah'a yönelince ondan gayrı her şey gözünden silinir gider. Bütün yalancı güçler, kudretler havası alınmış balonlar gibi söner. Zaman zaman sahte zıyalarıyla gözlerimizi kamaştıran bütün fani ışıklar, gelip gönüllerimize vuran onun nuru karşısında birer birer kararır ve her tarafta bugün mülk ve milk o mutlak ve galip olan Allah'ındır sözü duyulmaya başlar ki, böyle bir noktaya ulaşmış gönül, bütün sahte güçlerin, kuvvetlerin, rahmetlerin, inayetlerin, aldatıcı vaatlerinden kurtulur, sadece ve sadece ona teveccüh eder ve imdadı da sadece ondan bekler. Zorda kaldığında veya musibetlerle sarsıldığında ona güvenir, ona dayanır. Her çeşit tehdit karşısında bütün varlığı kuşatan onun inayet, rahmet ve nusretinin serasına sığınır. Zayıf düştüğünde onun o aşkın kuvvetinin mesayetine girer. Eskaza günahlarla kirlenince hemen onun mağfiret kurnaları altında arınmaya koşar. Zaman zaman ufkunu saran sis ve dumanı ona iman, itimat ve teslimiyetle darmadan eder. Dolayısıyla da Hiçbir hadise karşısında dize gelmeden yürür istikbale. Ferdi, ailevi içtimai her bir problemini vicdanında onunla irtibata geçerek çözer ve hiçbir zaman ruhunda aşılmayacak bir vahşet bir yalnızlıkla karşılaşmaz. Yer yer halk içinde muvakkat bir kısım gurbetlere maruz kalsa da, iman ve teslimiyeti sayesinde, her zaman kendini üns esintileri içinde hisseder. Başına gelenleri kaderden atılan ikaz taşları şeklinde değerlendirir. Ve böyle bir alışverişi de hep rıza ve sabırla karşılar. Allah'a imanı ve imanda marifeti ona, her şeyle muarefe ufkunu açar. Ve bu sayede o, Canlı cansız bütün varlığı adeta kardeşleri gibi görür. Onlarla münasebete geçer, eşyaya müdahale eder ve vicdanında kendine baş edilmiş bulunan hilafet payesini bütün enginliğiyle duyar. Her şeyin kendisi için yaratılmış olduğunu idrak ederek minnetle iki büklüm olur. Meleklerin şuuru ve kainatların ruhuyla el ele olduğunun farkına varır. Ayağını bastığı zemini İçinde dolaşıp durduğu ovayı obayı, Ata ocağı gibi sımsıcak bulur. Ve annesinin kucağındaymışçasına kendini rahat hisseder. Varlığı maddeci ve naturalist mülahazaların resmettiği gibi değil, Her şeyi Allah'a nispet eden bir mümin gözüyle değerlendirir. Ve herkesten, her nesneden, bir muarefe karşılığı görür. Münasebete geçtiği her şeyden emniyet mesajları alır ve emniyet ifade eden tavırlarla karşılık verir. Kimseden ürkmez, kimseyi ürkütmez, herkesi kardeşi gibi kucaklar, bütün eşyaya tebessümler yağdırır, suyu, havayı ve daha değişik nimetleri haktan gelmiş birer armağan gibi yudumlar. Toprağa ve onun yetiştirdiklerini miskü amber gibi koklar. Bağ bahçeyi, dağ taşı, otu ağacı, gülü çiçeği adeta canlı varlıklarmışçasına gönül diliyle selamlar. Rast geldiği canlıları bu misafirhanede refakatine tahsis edilmiş arkadaşları gibi okşar ve her haliyle yeryüzüne, bir uzlaşma ve uzlaştırma çağrısıyla geldiğini ortaya koyar. İşte herkesi ve her şeyi o engin imanıyla bu çerçevede gören bir mümin, her zaman kendini bütün insanları kıskandıracak ölçüde çok buğutlu bir huzur atmosferi içinde hisseder ve imanlı yaşamanın tariflere sığmayan zevkleriyle kendinden geçer. Evet! Ne kavga, ne niza. Bütün enerjisini duyup zevk ettiklerini başkalarına da duyurma ve o deruni hislerini herkesle paylaşma. Gücü yettiği nispette ufukların körlüğünü açarak bütün insanları bu zevk zemzemesine ulaştırma istikametinde çırpınır durur ve yaşatma gayretiyle her zaman birkaç adım yaşamanın gerisinde bulunur. O, Oturur kalkar, Cenab-ı Hakk'a sonsuz bir güven duyar ama halkı da karşısına almaz. Evet o bir yandan kendi izafi gücünü Allah'ın kudretiyle beslerken, diğer yandan da müminlerin himmetlerini yanına almayı da ihmal etmez. Ve kendisine karşı çıkması muhtemel bütün güçleri kendi iktidarının birer derinliğine dönüştürerek, Hiçbir şeye takılmadan yürür, uçuyormuşçasına hedefine. İmanla huzura erme, inandırıp hakkın hoşnutluğunu kazanma hedefine. Doğrusu, fertleri bu ölçüde doygunluğa ulaşmış, Birbirini seven sayan, Ve birbirine gönülden bağlı bulunan böyle bir toplum, Huzura namzet bir toplumdur. Huzuran amzettir zira artık onun fertleri arasında insanları huzursuzluğa ve ayrılıklara sürükleyecek faktörler silinip gitmiştir. Zaten onların arasında asalet, soy sop, bölge, muhit farklılıkları ve imtiyazları gibi hususlar katiyen söz konusu değildir. Herkesi ve her şeyi Mutlak bir menşe'in vesayetinde gören, kabul eden bu insanlar tam manasıyla birer kardeştirler. Kur'an, müminler başka değil, birbirlerinin kardeşidirler derken işte bu derin gerçeği hatırlatır. Aynı zamanda bu suri bir kardeşlikte de değildir. Nebi ifadesiyle, Birbirlerine karşı sevgide, merhamette, gönülden davranmada bir vücudun uzuvları ölçüsünde kabi bir irtibat içindedirler. Ve her zaman birbirlerinin acılarını ruhlarında duyar, müteellim olur, sevinçlerini de paylaşır ve onlarla aynı mutluluğu beraber yaşarlar. Evet onlar birbirlerinin gözü kulağı, dili dudağı, eli ayağı gibidirler. Bu toplumda her fert hayatını diğerini yaşatmaya bağlamış, onun mutluluğu adına oturup kalkmaktadır. Dolayısıyla da onların arasında yalnızlığa düşme ve perişan olma katiyen söz konusu değildir. Birinin canı yansa hepsinin ciğeri cız eder. Birinin sevinç çölenine herkes neşeyle katılır. Yine bu toplum içinde anneler, babalar, azizler gibi ihtiram görür. Çocuklarsa saksılardaki çiçekler gibi ihtimamla büyütülür. Eşler, ötedeki ebedi beraberlik mülahazasıyla en ileri yaşlarda bile birbirlerine karşı hep ilk günün neşvesiyle davranırlar. Ve hayatlarını hissi münasebetlerin çok ötesinde, kalbi, ...ve mantıki bir çizgide devam ettirmeye çalışırlar. Bunlar, gözlerinin içine yabancı bir hayal girmeyecek kadar da birbirlerine karşı vefalıdırlar. Aile içindeki bu ahenk, geniş bir aile sayılan millet içinde aynen geçerlidir. Böyle ailelerden müteşekkil bir millette, herkes birbirini sever sayar, birbirine şefkatle bakar herkes için iyilik düşünür ve elinden geldiğince kötülükleri savmaya koşar. Kimseye suizanda bulunmaz. Kimseyi zan altında tutmaz. Kimsenin ırzıyla, namusuyla, şerefiyle uğraşmaz. Tahminlere, ihtimallere binaen insanları takibe almaz, tutuklamaz ve fertleri birbirlerine karşı casus olarak kullanmaz. Ve o toplumun bir kesimi varlığını diğer kesimi yıkmaya bağlamaz. Hele hiç kimse bir kısım aşağı insanların işi olan komploya, yalana, tezvire, iftiraya katiyen başvurmaz. Çünkü bu huzur toplumunda her fert insani değerleri korumaya içmiş içmişçesine bütün olumsuzluklara karşı savaş vaziyetindedir. Ve bu toplum bir vicdan ve huzur toplumudur.